I'm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 Ya kime yalvarayım, medet aman Allah'ım Ömrümü ettim heder, mücrimim var Can Ahmet, yarı sadık bilir halden, aşk dersini alır gülden Karşılıksız ta gönülden sevenlere selam olsun. Yeşerip sevgi gülşeni, kuşatsın ruhu bedeni, Bir gül için bin dikeni sevenlere selam olsun. Meden Meden ...Aişe radiyallahu aleyhi ve valideğimizi anlatıyor. <gülüyor> Hava değişip... ...rüzgarlar esmeye başladığı vakit... ...Rasul-i Ekrem'in benzi değişir... ...evin içinde sağa sola gezinir... ...ve içeri dışarı girer çıkar. <gülüyor> Bütün bu tutum ve davranışlar... ...Allah'ın azabından korktuğu içindi. Ne <gülüyor> mi kardeş... Rüzgarlar çıkar... Fırtınalar kopar da... Herkes evine barkına... Dünyalıklarına ne olup ne olmayacağını düşünür... Vay bize kardeş vay bize... Hem beyefendi... Hem hanım bacı... Vay bize... Rasul Ekrem rüzgarlar rüzgârlar esmeye başladığı zaman... Evin içinde sağa sola geziniyor... Allah'ın azabını hatırlıyor, kah içeri giriyor, kağı dışarı çıkıyor. Bir keresinde kainatın sevgilisi vaka suresinden Musa baygın yere düştü. Ne alindeki ayeti kerimeyi okudu ve Resul Aleyhisselam'ın bayıldığını haber vermiştir. Bu ayet kelime. Rasul resul Ekrem de Ekrem ile Cebrail'i görünce bayılmış. resul Ekrem namaza başladığı vakit, göğsünden kazan kaynaması gibi ses suyulurdu. Canım biz onun gibi nasıl olabiliriz? ha? mi kardeş? Emi yani kardeş... Emi yani bacı... Öyle mi diyorsun ha? Bir mücahit arkadaş... Anlattı. Bosna'da... Boşnak olmayı. Yani öncesinden Müslüman... Olmayan bir aileden gelen... Bir delikanlı iman ediyor ve İslam safında cihare koşuyordu. Öyle bir iman etmiş ki her namaza durduğunda, her namaza durduğunda zangır zangır titiyordu. Dünbür dünbür sesler çıkıyordu vücudundan. Anlatan Mücahit yoktu Hadi dedim bir kere gördüm böyle. Hadi bu iki kere olur. Hadi üç kere olur. Aylarca beraber oldum. Her namazında böyleydi. Bizim kalplerimiz mi ölmüş ne kardeş? Kalplerimiz ölmüş. Kalplerimiz... Deryanın, bu Habibi Kibriya'nın Deryasının yanında Nasıl oturalım Kardeş Biraz daha dertleşelim Kalkanıza Denildi ki iblisin başına gelen felaketi gören Cebrail ve Mikail ağlamaya başladılar. Allahu Teala "Niçin ağlıyorsunuz?" buyurunca onlar "Ya Rab, senin mikrin, mekrinden emin değiliz de ondan ağlıyoruz." dediler. Allahu Teala "İşte böyle olun. Hiçbir vakit benim mekrimden emin olmayın." buyurdu. Smith. Cebrail ne oluyor? Mikail'i hiç güler görmüyorum diye soran kainat sevgilisine Cebrail aleyhisselam evet cehennem yaratılalı beri Mikail gülmemiştir dedi. Denildi ki Allahu Teala'nın öyle melekleri vardır ki cehennem yaratılalı Allah bizi orada azap eder korkusundan gülmemişlerdir. Şeyh'im Ebu Derda radiyallahu anh diyor ki İbrahim aleyhisselam namaza durduğu vakit Kalbinin cızırdısı bir mil mesafeden duyulurdu Mücahit de diyor ki Davud aleyhisselam başını secdeden kaldırmamak üzere kırk gün ağladı Başı su içinde kaldı ve gözyaşlarından nişillikler bitti. Bunun üzerine ey Davud acıktığında yemek mi istiyorsun? Yoksa susadığında su mu istiyorsun? Yoksa çıplak kaldığında elbise mi istiyorsun diye bir ses geldi. Bunun üzerine Davud aleyhisselam Ah çekti. Onun korku ateşinden yakındaki ağaç korudu. Allah Allah Allah Allah Davud Aleyhisselam'daki korku ateşinden Yakındaki ağaç kurudu Sonra Allah-u Teala töbesini kabul edip Kendisini muğfiret etti Davud Aleyhisselam Ya Rab Hatalarımı elime avucuma yaz dedi Ve hataları eline yazıldı Hatalar ki ey Allah'ın kulları Peygamberlerin hataları bizim bildiğimiz hatalardan değildir. <Gülüyor> ya Rab mı elime avucuma yaz dedi. Ve hataları eline yazıldı. Elini yemek içmek veya herhangi bir iş için kaldırsa orada hatalarını görür ağlardı. Su içmek için üçte ikisi dolu su bardağı kendisine takdim edilirdi. Bardağı dudaklarına kaldırdı vakit oradan hatalarını görür görmez... ...üngür üngür ağlamaya başlar... ...ve gözlerinden boşalan yaşlar... ...hemen bardağı doldururdu. Dertleşeyim mi kardeş? Hatta rivayetlere göre hatasından utanarak ölünceye kadar... ...başını gökyüzüne... ...kaldırmamış... ...ve münacatında ilahi... ...hatalarımı hatırladıkça bu geniş dünya bana dar gelir... Senin rahmetin andığımda ruhum sana yönelir Allahım. Senin rahmetinden ümidini kesenlere yazıklar olsun demiştir. Fakat kendisi bırakında ağlama günü geçmeden et kemikten ayrılmadan azap melekleri beni yakalamadan önce ağlayalım demiştir. Bacanca asım. Mikail cehennem yaratılalı beri Hiç gülmemiştir o günden beri Sen niye gülersin peki? Desene bana Sen niye gülersin abi? De bana canlı canlı Yalan Yalan Sözüme inan Yalan bu dünya yalan Sunucu pek acı Kardeş niçin gülersin? Sonucu pek acı kardeşin için gülersin Burada gülersin gülersin orada ağlarsın Penceresiz evler kardeşin için gülersin Penceresiz evler kardeşin için gülersin Bugün ya fani Hani ecdadın hani Veren alır tatlı canın için gülersin Veren alır tatlı canın için gülersin Burada gülersin gülersin orada avlarsın Penceresiz evler kardeşin için gülersin Penceresiz evler kardeşin için gülersin. Arçtan açtın uçtun mu kevser içtin mi? Sıratı gecedin mi kardeşin için gülersin? Sıratı gecedin mi kardeşin için gülersin? Burada gülersin, gülersin, orada ağlarsın. Penceresiz evler kardeşin için gülersin. Gidenlerden haber var mıın için gülersin. Burada gülersin, gülersin, orada ağlarsın. Hendecesiz evler kardeşimi için gülersin. Gidenlerden haber var mın için gülersin. Ah kardeş ah, er mi kardeş şimdi? kenarında dertleşmeye devam edelim ha. Ama Derya'nın kenarındayız ha! Derya'nın kenarındayız kardeş! Bir baksana şu Derya'ya! Hadi sil göz yaşlarını! ...şu deryayı... ...hadi cancağızım... ...sil gözyaşlarımı... ...korkma... ...korkma... ...korkma... ...hadi... ...yüreğin Allah diyorsa... ...Allah bizimle... ...Allah... Bu kadar gelmişsin ha. Biliyorum yakışmıyoruz kardeşim. Biliyorum da. Hadi şöyle bir bakalım. Yerim, Rahim ve Cemil isimlerinin tecellisine bak. Hadi bak. Bedi kelimesini düşündün mü hiç? Hasid deryaya bak. Gökleri ve yeri hiç yoktan eşi ve benzeri bulunmaz bir şekilde yarattığı... ...yaratan Allah'a sevecek. ...bir örnek bulunmadığı halde... ...hiç yoktan icat edilen... kalate ve güzel şey. Hadi bir bak. Şu deryaya bir bak. Ben seni. Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım. biliyor musun? ...bir misalsizlik... ...benzersizlik, güzellik... ...ve pevkaladelik mefumu var. Bütün gökler ve yeryüzü... ...bu sıfatları en mükemmel şekliyle... ...üzerinde taşımakta. Hadi bir bak şu deryaya. Sonra kalkarız bu deryanın kenarından. Ha? Çok mu üzdüm seni? Çok mu dertlendirdim? Ha? Hadi. Kainat en büyük dairesinden... ...en küçük varlıklarına kadar... ...o kadar mükemmel bir şekilde yaratılmış ki. Düşünen bir aklın... ...bu güzellik ve ihtişam karşısında... ...hayranlık duymaması mümkün değil. Hadi. Hadi dedim ya sana biraz önce... ...o anlattığım ötelerden... ...o ateşten... ...sırattan... ...hepsini yaratan. Her şey... ...olabilecek ihtimallerin... ...en güzeline göre yaratılmış. İnsanın gözü önündeki bu göz... ...kamaştırıcı malzaralardan... ...daha güzelini hayal edebilmesi... ...mümkün değil. Hadi. Rüyanda güzellikleri gördüm dersin. Ne gördün dersin? Denizde gidiyordum. Gökyüzünde uçuyordum. Uçsuz bucaksız... ...fesanın derinliklerindeki... ...ürpertici haşmet... ...ve saltanatı... ...dev... Radyo teleskoplarla müşahede eden insanoğlu, elektron mikroskoplarıyla incelediği mikroskopik dünyada da... ...uzaydakinden hiç geri kalmayan nefes kesici bir ihtişamla karşılaşıyor. Her tarafta akıl almaz bir nizam ve hayal gücüne durgunluk verecek bir güzelleştirme iradesi hakim. Möbdi ismiyle varlıklara hiç yoktan vücut veren yaratıcı, adıl ve mukaddir isimleriyle... ...onların yapı ve şekillerini... ...ayrı ayrı planlamış ve yaratılışın... ...son safalarında müzeyin ...Latif, Kerim... ...Rahim, Cemil... ...gibi isimlerini tecelli ettirerek... ...her bir varlığı olabilecek... ...en güzel şekilde yaratmış. Bak bak şu kıyılarda görüyor musun? Fazla uzağa gitmeye gerek yok ki. Şöyle gözünü çevir bak şunlara. Baharla birlikte açılan... ...o narin çiçeklere... Bir de bu göze ve lalenin, gölün, zambağın güzelliğini düşünsen hadi. Ne diyorsun, ne diyorsun? Güzellik denen şey, adi tam addibe bir çiçek kıyabetinde önümüze mi çıkmış diyorsun? Doğru diyorsun. O çiçeklerin gönül okşayıcı güzellikleri, onlar da tecelli eden sonsuz bir cemalin akserinden başka ne olabilir? İşte işte işte çiçekten bahara yüzünden fezalara kadar bütün kainatta görünen bu cemal tecellileri karşısında Yaratılışı Kur'an'ın rehberliğinde müşahede eden mütefekkirler Bu kainatın şimdiki şeklinden daha bedi ve güzel olması imkan dairesinde değildir Demiyorlar Allah güzeldir Güzeliz sever ''Allah güzeldir, güzelliği sever.'' Düşünebiliyor musun? Böyle bir yaradan... Allah'ım... Güzellikler, en güzelin işaretçisi. Yarattıkları bu kadar güzel olursa... ...kendisi acaba ne kadar güzeldir ha? Ne kadar güzel, en güzel, en güzelde bulunması gereken her şey mevcut. Ve hiçbir şey eksik değil ve noksan değil. Kainatta görülen muhteşem güzelliklerin sırrı burada. Cenab-ı Hakk'ın misisir bir güzelliği ve cemali var. Ve bu kainatı da o eşsiz cemalin güzelliklerini tecelli ettirip sergilemek için açmış. Bunun mukabilinde yeryüzünde misafir ettiği insanlardan o güzelliği müşahede edip yaratıcısına olan hayranlıklarını ilan etmelerini Ve kendilerinin de o güzelliklerle ahenk içinde olan bir tavır ve hayat içinde yaşamalarını istemiş Allah'ım Bizden zoraki ve kötü şeyler istememiş Bu güzelliklerle ahenk içinde olmamızı ...ahengli bir tavırla yaşamamızı... ...işte bu kadar. Niye dertleniyorsun kardeş? Bu kadar güzel yaratılmış insan... ...niçin kendini çirkinleştiriyor bilmem ki. Bakma bana. Ne olur bakma bana. Şevimahluk olarak yaratıldım ben, ama günahlarla şu mükemmel güzelliklerin içerisinde onlardan kendimi sıyırdım, çirkinliklere koştum. Şimdi bu güzelliklerin arasında yakışmıyor mu? Ne güzel gül bahçelerinin aralarında ayrı kotu olur da nasıl onlara hemen çekip çekip toplayıverirler? Nasıl gül fidanların etrafını temizlerler? Neden güle yakışmıyor diye? Diken kadar olamadım. Gülün yanında yer alsaydım bari. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, ben senin kulunum, çirkinliklerimi, çirkinliklerimi tövbeler siler mi Allah'ım, siler mi, sileyim ah, çirkinlikleri sileyim, sileyim. Allah Azze ve Celle her şeyi en güzel şekilde yaratmış. Ama Allah'ım. Çiçeği yerinde en güzel şekilde. Papatya da öyle. Bir elma ağacını da öyle. Dağları da öyle. Bulutları öyle. Göklere öyle. Yerleri böyle. Deryaları böyle. Her biri yapacağı görevin en güzeli. Bulutların güzelliğine bakın. Sanki... ...yağmurdaki... ...rahmeti müşteriyorlar. Her şey... ...bildirdiğine göre güzel. Ama bazen bulutlar kara bulut olur. Öylesine yağar ki... ...şiddet bir kızma bir hiddet. Bulutun yüzüne baksanız anlarsınız. Her şey... Her şeyi getirdiğinin vasfını taşıyor. Aman Allah'ım. Aman Rabbim. hay, Hiç böyle düşünmemiştim Allah Resulü'nü. Ay. Andarana bak. Ve getirdiğine bak. Aradakini o zaman düşün. Ay yak kızım. Kafam nasıl düşünmedin burasını? Gönderen Allah. Başka söze gerek var mı? Ve getirdiği de İslam. Övmeye gerek var mı? Gödeninle getirilen arasındakine bakın Allah Resulü Bu kadar mı güzeldin ya Resulallah Bu kadar mı güzeldin ya Nebi Allah Deryana geldim Kapına geldin. ...deryanın kıyısında oturuyorum. Kumtanelere kadar kıymetim yok. Münahkarım. Ama senin ümmetinim. Rabbim bu kadar güzel yaratmış seni. Her şeyi en güzel şekilde yaratmış. Ve en güzel İslam'ı yaratmış. Ve en güzel İslam'ı gönderdiği Habibi Kibriyası'nı en güzel yaratmış. Bu güzellikler arasında en güzel o. Bu yaratılmışlar arasında en güzel o. Övmeye ihtiyacı yok. Ama benim övmeye ihtiyacım var. Onun övülmeye ihtiyacı yok. Ama benim onu övmeye ihtiyacım var. Ya Rab. Bu kadar güzellikleri yaratan sen. Hayır hayır. Senden ümit kesilmez. Allah'ım. Allah'ım. on in bed. Yücesini Resulü Kibriya'dan öğrenmek Allah Azze ve Celle'yi ondan tanımak İşte o güzel Resulü Kibriya Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor Allahu Teala'nın yüz rahmeti vardır Bunlardan yalnız birini Dünyaya indirdi ins, cin, kuş, ehli ve vahşi bütün hayvanlar. Bu bir tek rahmetin tesiriyle birbirine acır ve ilk diğerine merhamet ederler. Diğer 99 rahmeti ahirete bıraktı. Onlar ile de kullarına orada merhamet edecektir. Allah'ım. Allah'ım şükürler olsun. Hadi kardeş hadi canım. Duydun mu? Macılar, siz de duydunuz mu? Ha? Öteden duydunuz mu? Müjdeyi duydunuz mu? Şu kainata bakın. Her tarafta merhamet var değil mi? İyiniz, bütün insanlar da var. Cin, kuş, ehli ve vahşi bütün hayvanlar. Biri diğerini acıyor. Merhamet ediyor. Hepsi bütün kainat. Aman Allah'ım. Bu Allah'ın yüz rahmetinden sadece birisinin tesiriyle oluyor bu dünyadakiler diğer 99 rahmetini ahirete bıraktı. Kainatın sevgilisini buyuruyor. Rivayete göre kıyamet günü Allahu Teala arşın altından bir kitap çıkarır. Ve bu kitapta benim rahmetim gazabımı sepkat etmiş. Ve ben rahmet edicilerin en merhametlisiyim. Allah Allah, güzel Allah, merhametli Rabbim, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah. Ya Rabbi ben pişmanım. Yaptığım günahlarıma Keşke yapmasaydım Keşke yapmasaydım İnşallah bir daha yapmam İnşallah bir daha yapmam Yarab Yarab Yarab Yürü yalan dünya Yalan dünya değil misin? Yedi kez boşalık yine Dolan dünya değil Yedi kez boşalıp yine dolan dünya değil misin? ...dünya... ...değil... ...misin... ...can... ...ahme... ...yarı... ...sadık bilir halden... ...aşk dersini alır gülden... karşılıksız sırt... ...ta gönülden... ...sevenlere selam olsun... ...yeşerip... ...sevgi köşeni... ...kuşasın ruhu bedeni... Bir gül için bin dikeni sevenlere selam olsun. Peygamber Mustafa'yı Alan dünya değil misin? Ol peygamber Mustafa'yı Şimdi sizi yüreğinizde baş başa bırakıyoruz. Bundan sonraki Can Ahmet kasedinde birlikte olmak dileğiyle Allahü Teala yar ve yardımcınız olsun.